Evlerin ve iş yerlerinin önlerinde çeşitli nedenlerden dolayı kullanılan sundurma modelleri çok amaçlı hizmet amacıyla oluşturulmuş ürünlerdir. İki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki yağmur, kar, dolu gibi zorlu kış koşullarına karşı insanları ve yapıları karşı korumalarıdır. Bir diğer amacı ise dekoratif unsurların bir birleşim olarak insanların göz zevkine sunulmalarıdır. Günümüzde birçok çeşitte ve modelde sundurma üretimleri gerçekleştirilmektedir. İthal ve yerli olan modelleri de mevcut sundurma çeşitleri kullanıldıkları ham oranında değişkenlik göstermektedir en çok kullanılan model ise polikarbon sundurmalardır polikarbon sundurmalar cam gibi detay içerikli ve geniş vizyonlu estetik anlayışına göre üretimleri ve satışları gerçekleştirilen ürünlerdir aynı zamanda cam sundurmalara oranla çok daha yüksek özelliklere sahiptir bunlardan ilki hafif olmasıdır bir cam ürününden 10 kat daha hafiftir bu da taşınma kurulma ve montaj işlemleri bakımından son derece pratik olmalarını kolaylaştırır, aynı zamanda son derece dayanıklı malzemelerden oluşur, şiddetli yağan yağmurlara ve rüzgarlara karşı mukavemet güçleri oldukça yüksektir, kolay şekil verilen bir ürün olması nedeniyle de üretim firmaları tarafından tercih sebebidir, alüminyum çerçeveye oturtulan modelleri de mevcuttur, böylelikle çok daha sağlam ve estetik açıdan da daha elverişli hale getirilmektedir, yaz ve ilkbahar aylarında güneşin ultraviyole ışınlarını kesici özelliklere de sahiptir, Bununla birlikte gölgelik ortaya çıkarma gibi ek özellikleri de bulunmaktadır. Polikarbon sundurma son zamanlarda yoğunluklu olarak otobüs duraklarında da kullanılmaktadır. Fiyatı gereği de tercih sebebidir. Sert plastik ürünlerdir. Bu bakımdan hem insanların hem diğer türde eşyaların hem güneş hem de yağmur sularından etkilenmelerini azami derecede düşürmektedir. Ahşap sundurmalar ise az olmakla birlikte çeşitli evlerde ve ofis önlerinde tercih edilmektedir. Tüm bu modellere ek olarak Pratik sundurma modelleri geliştirilerek piyasada yer almıştır, istenen ölçütlere uygun olarak kesilerek üretildiği için bu adı almaktadır, aynı zamanda destekleyici kollara sahip son derece pratik bir üründür.